Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Vaz herhalde bir salı sabah tatlı bir serinlik var dışarıda Gündeme geçeceğiz Fire Önç ile birlikte Hoşgeldiniz efendim stüdyomuza Hoş bulduk, günaydın. Gazetelerde ne oluyor ne bitiyor Ona bakacağız ama e, Bir şahsi meselemiz var aslında Çok utanıyoruz bunu biz normalde dükkanın Meselelerine aramızda Böyle mutfakta konuşuyoruz ama acil bir durum Var ya onu çözeceğiz onu çözene Kadar stüdyoya girmeyeceğiz yayın boş geçecekti ya da yayında 2 dakikada çözelim de ondan sonra rahat rahat devam edelim falan biz dedik. Biz kısa olanı tercih ettik. Kısa olanı tercih ettik. O yüzden 2 dakikanızı alacağız şu meselemizi bir halledelim dükkanla ilgili meselemizi. Ondan sonra da gönül rahatlığıyla yayında devam edelim diye. Bir peynir meselesi oldu da sevgili dinleyiciler. O Oktay şans eseri yayında değil. Bari dükkana gitsin hemen. Dükkanda hemen halletsin ya. Yoksa yani hadise büyük. Ba Alo. Alo. Alo Oktay. Alo. Hı? Oktay şimdi şöyle bir şey olmuş o peynir siparişleri vardı ya onlar e, 3-4 evet. defa girmiş sisteme. Hmm. E, evet. Fazla peynir var şu anda dükkanda onları hemen sıfırla. Nerede nerede dükkanda? Dükkanda şey vardı ya söylediğimiz şeyden. Parmesanlar hani var. Parmesanlar özellikle çok fazla olmuş. Mimoletler, edamlar falan filan onlar bir yığılmışlar dükkana. Parmesan, parmesan mı yığılmış? Parmesan var, diğerlerinden Her de var. Ben onları... geri zekalıyla sen konuş ya. Ben şimdi. Fahri. Fahri. Alo. Alo. Alo Fahriciğim, Ege yanında mı senin? Ege ee, yanında ha. Oktay, Parmesanlar birikmiş dükkanda bozulacak. Onları sıfırla diyorum ben. Ha Parmesanları tamam. Par ben diyorum ki, ee, diyorum ki sipariş ee, fazla ee. olmuş. Bak mimoleti ha. almışlar ondan sonra Eda'mı almışlar Goda'yı almışlar. Goday almışlar, Parmesanlar da birlikte. orada bir tona yakın Parmesan var onlar bozulacak onları sıfırla tamam ha şey e, Ege e, fail Faire'le beraber misin Faire yanında mı ha yanımda yanımda Ege yanımda Hocat e, şey şimdi şöyle e, ben Ege'yi aradım dedim e, e, öyle dedim 2 kilo parmesan alabilir misin dedim e, onu ona vereceğiz ha e, seklinde şey yaptık ben, sizi ben mi aradım <gülüyor> ben haklıyım adamlar sinirlerim bozuyorlar ben kendi derdim değil, peynirim Kimi derdim, derdim? diye bu hala sen o şeyde şeydi sair ben mi aradım siz mi aradınız kim aradı sen aradın ya biz aradık biz aradık bak şeyini de karşımızda biz biz aradık Oktay ben Ahmet'i so göndereceğim zaten. O biliyor. Tamam mı? 4, 4 kilosunu ona verdik. E, Ahmet'e verdik. E 3 kilo evimizde kalıyor. Onu da satıp kodmont alacağız. Ne alacak? Kodmont mu? Kod kodmont alacağız. 3 kilosunu da satıp. Kim dedi bunu ya? Ahmet mi He? dedi? Ahmet mi dedi? He? <gülüyor> mont. Al onu o şekilde halledin. Yani sıfır şey yapsın o. Sıfırlansın parmesanlar. Bir dakika bir ses girdi araya da. De bir şey soralım bu Oktay hep böyle yoksa bir, bir, bir şey ne oldu? Bir anda böyle Hayara bozul peylağına Sinirlerin bozulduğundan Alo? Alo? Alo? O Oktay irtibatlı ol tamam mı? Şeyi bitirince Şu anda ben trafikteyim ee, Her tarafta araba var Kim bunlar abi ya? Sen anladın mı Alo? ne yapacağını Oktay? Sen anladın mı durumu? Parmesanlar Parmesan var Parmesan var Parmes Onları parmesanlar sıfırla par Parmesanları sizin sıfırla var benim yok sizin var Parmes tamam. Dolaptakileri sıfırla Tamam anladım Tamam geçin. Tamam Tamam oktayciğim <gülüyor> Tamam Hadi Tamam Tamam hadi. Hadi. Hadi. Hadi. hadi şeyde ol Hayırlı sorular bu Tamam Fahircim. Tamam oktayciğim Tamam Hadi İnşallah. Ben Hadi ben bakalım. Şey Hadi bakalım. Hadi inşallah. Yani ben şimdi hani oktaya söyledi ki ben bu bu adamın bu, adım bu Vallahi bunu... yok kafası gidik ya. Vallahi gittik ya. Yemin ediyorum. Neler şey mi bir şeylerden etini yiyorlu. kafası neyle doluysa artık. Parmesanı sıfırla diyoruz hiç anlamadım. Son bir 30 kilo kaldı diyor. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Neyse e, peynir meselesi. çok üzülüyor. Sakaten şey tamam sıkıntı yok. E, dükkan <gülüyor> meselelerini yayına taşıdık. Ee, o yüzden artık gündemimize dönebiliriz. Pırıl pırıl bir ülkenin pırıl pırıl bir sabahından ya, hepinize günaydın. Valla 25 Velası Şubat. damla yağmur bir şeyler falan oldu. ne olacak? Aman boş ver. Barajlar diye sevinin. Yani işte. yiyeyim öyle yağmuru ya bize bir şey olmasın. Şimdi barajları sıfırladılar, onu toparlamaya çalışıyor yağmur. Ee, e tabi. Yani o kadar da temiz bir de ortalık baya yağmadığından kirlendi ya. Yani ne kadar yağsa da Dur, bak, temizler mi, temizlemem mi, temizlemez mi onu da zaman gösterecek. Ee, bakıyoruz gazetelerde ne olabilir ne olabilir Şöyle bir bakıyorum da gazetelere Dur, Hepsini de alamadım ama e, Her yer örgüt her yer kulak hmm, Herhalde dün e, öğleden sonra falan En son burada kalındı e, Biliyorsun e, kaç bin kişi dinleniyordu 3-4 e, bin kişi daha dinleniyordu e, Herkesin... Dün bir gazetenin manşetiydi o 7 bin kişiyi dinliyorlar Bir ha, gazetenin de kişi bin dinliyorlar falan diye 3 bir... i̇şte, bini 4 bini herkes fotoğraflarla şey oldu e, Açıklandı zaten kim dinleniyor Ne oluyor ne bitiyor diye ee, tam o Başka eski. bir ülkeyi 30 yıl götürecek bir gündemdi o. Ne 2-30 yılı ne 40 yılı ya. Vallahi billahi. Yani bize şey olmuyor. İyice biz arsızlaştık. Hayır, yani sen dün yoktu, gündem arsızlığı. Şey artık arsızlık da değil bu. Canki gibi oğlum. Böyle doz yetmiyor. Daha fazla. Daha fazla. Ve ülke olarak annelerimizin bileziklerini satıp sadece yeni gündemler için bize yeni tape ver. Bize yeni belge ver falan yani diye şey Yani benim kendi gündemim vardı. Bugün anlatacağım. Ee, gerçekten <gülüyor> hani... E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ciddi söylüyorum çok sağlam gündemle gelmiştim ee, ama o kadar hani anılar biriktirdim hafta sonu ee, burada anlatacaktım falan filan ama o kadar onu, onu patlatırım ondan sonra orada onu bir espri oradan bir şey bir de. yaparız dedi espri falan dedi. çok zayıf kalıyor her şey zayıf kalıyor ki benim gündemime göre de baya sağlam bir gündem yani öyle e, yani bir insanın ömründe birkaç kez belki rastlayabileceği eğer e, yeterince gerizekalıysa 15-20 defa daha rastlaşabileceği bir hadise başıma gelmişti. Onu anlatacaktım. Ondan sonra... Şahsi e, gündemini alt üst oldu. Şahsi yaptım. gündemim de alt üst oldu. Bütün planlarım da suya düştü. Ama ben yine şahsi gündemini... Bak ben sana gündemimi anlatayım. Sen bunun... Ülkenin gündeminin önüne geçip geçemeyeceğini düşün. Tamam Ama ülkenin hangi gündemi? Yani Dün sabah böyle 7000 kişinin dinlenmesi gündemi vardı. Şey, Akşamda zeka seviyesi olarak beni değerlendir. Başbakanımızla oğlu arasında geçtiği iddia edilen... İddia edilen konuşma. ...paralarla ilgili ben dinlemedim zaten. Yani hiç böyle bir şey yapmıyorum. Ben Çünkü çok... dün Homeland'i izliyordum ben. Ondan sonra iki bölüm arasında şöyle bir haber kanallarına bakayım dedim. Alt yazı geçiyor. Yalanladı, yalanladı, yalanladı. Montaj, montaj, montaj pardon dedim. Neyin montajı bu diye yani durup dururken gece gece ya. bir şeyler aramaya başladım. Ee, yani ben hiç zaten yalanlandığı için otomatikman ben ee, şey yapmadım zaten. Hiç ha sen hiç şey yapmadın. Yani baktım eğer yalanlanmasaydı evet ya doğru denseydi ben evet üzerine giderdim ama yalanlandı dendiği için artık şimdi bir tarafta da ee, yani bir ortadan kaynağı belli olmayan bir ses kaydı var. Hı hı. Ee, bir tarafta da Başbakanlıktan yapılan açıklama var. Kusura bakma, da, Tabii ki yani, yani. kusura bakma da yani kusura bak. Kime güveneceğimiz belli. Ben de zaten yalanlandıktan sonra hiç e, dinlemeye değer bulmadım. Ama montaj diye bir ifade geçti ya sonuçta işte biz de hani radyoda sesle ilgili bir dolu iş yapıyoruz. Oradan bu programlarda hı hı alıyoruz hı hı. ediyoruz falan filan böyle e, seslerimizle oynuyoruz. Montaj teknolojisi ne kadar ilerledi diye Şöyle bir bakayım dedim. Bayağı ilerlemiş. Yani şimdi bizim yaptığımız yani montaj da o eğer montajsa biz, bizimki yaptığımız ne? Biz baltayla yapıyoruz bir şeyleri. yerleri yani. böyle milimetre. Ne baltı kadar. balta da değil. Yani, geçim, şöyle söyleyeyim sana. Ki ben montaj teknolojisini çok da iyi takip ettiğini düşünen bir adamım. Çünkü Türkiye'de e, dün gece ben fark ettim. Ziraat mühendisinden çok ses mühendisi varmış. Öyle bir tabii, yorum tabii. vardı Twitter'da herkes şey yaptı. Ben hani e, takip ettiğimi zannediyordum. Meğer hiç alakam yokmuş. Yok canım. Nereden bileceksin? Bir de sektörün çok ötesinde e, montaj teknolojisi. Hani bazen mesela Uzay tek uzaylıların yaptığı e, bir montaj gibi. Olabilir. Yani. Çünkü onu da e, araştırmak lazım. Bence bu galaktik ötesi bir takım hakikaten güçler tarafından, şer odakları tarafından ülkemiz üzün bu kadar gelişmesini onlar da hazmet Onlar da hazmet ediyorlar. Çünkü, Çünkü böyle, Türkiye'de başlayan bu gelişme 30... dünyaya da sıra Dünyaya dedi. sirayet edecek. O dünyadan da evrene sirayet e ne olacak kendi e, foyaları ortaya çıkacağını çok iyi biliyorlar e, dolayısıyla bunun telaşı içindeler o yüzden de böyle bir takım teknolojilerini kullanarak ama hiçbir teknoloji akıl ve izan karşısında milli irade karşısında, karşısında ve yeterli. daha da önemlisi sandık karşısında direnemez uzaylılar bunu anlasınlar. Tek yapmamız gereken ne belimizi şöyle doldurultup sırtımızı şöyle yapıp çukur yapıp mı yok şöyle ileri doğru şey yapacağız ne yapacağız. Çünkü bütün yükümüz nereye biniyor? Bele biniyor. Hı hı. E ne yapacağız? Şöyle dikeltirsek kendimizi. Yani şöyle. Ne anlattın? Yani <gülüyor> bu tür durdurttu. oyunlarda <gülüyor> dik, yani şöyle, ha, dik, dik duracağız. Dik duracağız işte yani. <gülüyor> Bunun çaresi belli. Doktorlar anladım. da diyor egzersizler veriyorlar. Bugün fizik tedaviye baktığın zaman. En başı bu. Ağır kaldırmayacağız. Belimize dikkat edeceğiz. Yani yüzden... bir de hep diyorlar ya Türkiye'de sanayi yok. Montaj sanayi var diye. Yani, yani o kadar montaj sanayi olan bir ülkede. Ee, Dünyada montaj sanayisinde kendi kendine yetebilen 3-4 ülkeden biriyiz. Biri. Üçeriye montaj ihraç ediyoruz. Yani adeta bir Lego cenneti gibi bir şey. Yani tabii ki bunlar çok önemli şeyler. Yani görüyorlar e, web oyunlar ama biz tabii ki her şeyin farkına vardık. Bak bu başka ülkelerde farkına varmıyorlar. Bak. Varmazlar tabii ciddiye alırlardı. Aa, yani Başbakan, ciddiye alır. ama biz, artık ya günü... montaj demeyi akıl edemeden istifa ederlerdi ama e, ya yani şimdi işte böyle gündem. Anlamadım ben nasıl olduğunu böyle bir gece yarısı şeyler falan filan ben falan. Ben, ben, ben gülüp geçiyorum. Ben sadece gülüp geçiyorum. Bak mesela bir şey çıkıyor. Haydi <gülüyor> bir gülüyorum, geçiyorum. Başka bir şey oluyor ona böyle. <gülüyor> bazılarına cilveli gülüyorum. Evet ben <gülüyor> onu, onu fark ettim ben. Bazılarının cilveli gülüyor. Neye nasıl güleceğini nasıl karar veriyorsun? siyasi görüşünle mi? <gülüyor> yani işte o, o hakikaten e, biraz siyasi görüşte işin içine giriyor. Yalan da söylemeyeyim Ege. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi ben kendi gündemimden mesela örnek vereyim ne noktadan ne noktaya ülke gündemiyle sen kıyasla halbuki bu başka bir yerde olsaydı bambaşka bir e, bugün e, konu konuşuyor olacaktık. Ve hafta sonu biliyorsun Antalya'ya gittim. Antalya gittin. Ankara'dan Antalya'ya gittim. Ne gider. yaptın? Ablaya bebek göstermeye. Ablaya abiye bebek gösterelim. E, hava da güzel. Antalya'da havanın güzel olduğu haberi duyumları da geldi bize. E, hafta sonu çok güzel olacak dendi. Ben de bunu fırsat bilerek Antalya'ya gitme kararı alındı. Hı hı. Halecek. E, neyle gidelim, neyle gidelim? Hususi araçla, yani arabalan dediğimiz metodu kullanan dedik. Çok arabalan güzel. gittik. Biz de sana tam destek verdik. aynen Çok teşekkür ediyorum bu desteğiniz karşısında da e, kayıtsız kalmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ama e, şöyle bir konu var. E, bugüne kadar Antalya'ya pek çok yoldan gidilmiştir. Ankara'ya, e, Ankara'dan Antalya'ya e, ilk kez yepyeni bir metot, Eskişehir üzerinden. Antalya'ya gitme teknolojisi kullanıldı. Ee, Eskişehir üzerinden dediğin Eskişehir yoluna çıkıp orada Eskişehir'e var, Afyon'a varmadan bir yerde Antalya'ya sapılıyor. Afyon'a sapılıyor yani Afyon sapığı dedim şey. <gülüyor> ben yeterince Eskişehir'e gidersem kesin bir şekilde Antalya'ya varacağımı düşünerek. Ee, şöyle söyleyeyim ee, ülkemizde hani karayolları yapıldı ya. 5 tane şehrimizin girişine kapı yaptılar. <gülüyor> Sırf bu şeyler için. Daha önce sen bir Adıyaman havaalanı şeyin vardı. Adıyaman havaalanı değil ya. Samsun. Ne? Samsun hava şey, Çankır, mı? Çankır. Çankırı. Çankırı oldu. Hadisem vardı. sen vardı. Buna hep yeni. Çocuğumun, Çocuğumun benden yıllar boyunca ebeveyni. Beş kapının ikisini sen saçma çıkışlarla kapattın mı? Vallahi hallettim. Üç Onlar. kapın kaldı. Yani üç kapım, yapacak üç kapım daha kaldı. İnsan bazen daldığında şey olabiliyor. Özellikle şehirler arası yollarda. Şehir için arabanla, bu yeni arabayla çıktığın ilk şehirler arası yol mu? Yok. ilk şehirler arası yol değil. Ama sanırım bu aralar son şehirler arası yol diyebiliriz. Şey mi oldu? yani Ben ben sana şöyle söyleyeyim. Çok yağ gibi kayıyor. Pelin bak bak bak. Yağ gibi kayıyor falan derken o sapak da şey olacak diye. hız kesmek zorunda kalacaksın diye Sapak sohbetleri diye, şey diye bir şey var. Senin ziyan sofralarında bizde de sapak sohbetleri. Sapağa geleceğiniz zaman şey yapmayın. Çünkü bir süre sonra alala ya niye hiç böyle levhalar çıkmıyor diye şüphelenmeye başlıyorsun ama şehirler arası yoldayken bu şüphen e, zaman geçtikçe mesela 15 dakika geçtikten sonra e tabi belli hızlarda gittiğin için. 15 dakika 20 kilometre 30 kilometre falan. Şöyle oldu, söyleyeyim normalde 550 civarı olması gereken Antalya yolunu e, bugün 700 kilometrelerin çok daha üstüne çıkarma başarısını gösterdim. Bir de benzin pahalı diyorlar ülkemizde. Hiç alakası yok hiç alakası yok. Hakikaten melek yavrum İlk kez yani hepimiz ebeveynlerimizden yeri geldiğinde 75, utanırız. Gittin 75 döndün gibi. Şöyle söyleyeyim Ege Bey. Eskişehir kapısından geri döndüm. Eskişehir girişinden şöyle bir o dönüşü. E, Eskişehir'i de göstermemez. börek yedirseydin çocuğa ya. Valla katı gıdaya geçtiğimiz dakika şey de. daha erken dediler. Bir iki haftası daha var dediler. Ben söz verdim orada. Evladım sana çibörek börek yedireceğim. Söz veriyorum dedim. Bu da çok güzel. Has yöresel bir lezzettir. Ee, Porsukça'yı kenarında sana Çibere gedireceğim dedim. Tamam babacığım dedi. Burada hata kimde mi? Ben söyleyeyim sende değil. Bende de değil. Eğer, Eğer Eski ben de şehirde değilim. adam gibi bir belediyecilik olsaydı şehrin 100 kilometre dışına bir Eskişehir kapısı yapılsaydı. Evet. Sen o kapıdan görüp aa yanlış yola sapmışız gelirsin ama Eskişehir'e mi gülüyoruz? Efendim birinin hmm. evine mi gülüyoruz? Kapı yok. Kapı yok. Nasıl anlarımızın 5 yerinde 5 kapı var? ahırı gibi yani. Bugün Eskişehir'e elini kolunu sallayan İstediği saatte giriyor. Gidiyor. istediği saatte çıkıyor. Böyle rezillik olmaz. Mesela Ankara'dan çıktı birisi Antalya'ya gidecek. Ondan sonra yanlışlıkla Ankara'ya sapacak olsa senin gibi. Evet. Kapılarımız var. Kapıdan döner. Yani 150 kilometre boş gitmek yerine 10 kilometre 15 kilometre. Başka maksimum yani sonuçta bu da su yokmuyor bu merette. Sadece beni evladım karşısında küçük düşürdüler. Ee, onun ötesinde de hakikaten Sen aile. Sen söyledin mi? E, Valla bunun Gerçekten... saklanacak bir tarafı yok. E, şöyle söyleyeyim. Hayır, aile, canım, aile, yani buraya Antalya'dan buraya dönerken ki... Buraya faydı, şehir kurmuşlar dersin. Yerini değiştirmiş olabilirler dedim. Yani Antalya'ya galiba bir küçük taşınma operasyonu. Senin arkada bebekle değil miydi? Arkada bebekleydi. Sen mi? fark edince hemen duygularına yenilip kendine kızma ifadeleriyle şey... Hay ben böyle falan kafam falan filan... Lez bir seka abidesi olduğumu orada anladım zaten. Hiç sesini çıkarmadan aslında... Vallahi çıkarılmayacak gibi değildi beğen. Eskişehirimize hoş geldiniz falan yazıları Yani belirdi Giderek Eskişehir'e çok hani geldiğine dair e, ibareler e, hızlı artmaya başladığında ne Eskişehir ya Allah Allah e, ki coğrafyası çok iyi olmayan benim bile buradan mı gittiğimizde emin misin diyerek o bile e, şey yaptı. O esnada ben e, acaba dedim. Hakikaten kızcağız haklı olabilir mi? Ee, ben bir arayayım diye. Pelin'in uyarısıyla mı şey oldu? Yok olsa? kendi uyarımda şey vardı. Senin yok. de zaten içim rahatlıyordu. İçim içim de. kıpır kıpırdı. Yani galiba orada biraz e, ne diyeyim e, işte bir bir anlık dalgınlık desem bir anlık dalgınlık da bir bayağı şey bayağı bir sürmüştü. Bayağı bir bildiğin gelin... gerçi ama yani o sadece sapakta yaşanan bir dalgınlık. Sonra yol boyunca da Ya vallahi olsam... ama hayatım boyunca beni takip edecek bir geri zekalla imzamı da attım çünkü şimdi dönüşte şey oldu. Burdur Sapana yok yok. Ankara girişine kadar götürelim. İşte bana hani Antalya çıkışında bu sefer. Ha, e, aile içinde de konuşuluyor. yapılıyor. Ee, o eskortluğu yani abartıp butan masalar Ankara'ya kadar yapacaklardı. Yalnız ben de Antalya'ya bir kere arabayla gittim. Antalya'ya giderken bir Burdur'da şuradan veya buradan gidin. Nasıl olsa aynı yere çıkacaksınız. Ya iki tane gibi bir şey var. İki değil tane değil mi? sapak var. O o tamam orada gene ama ikisi yine de bu, bu, ikisi de Antalya'ya çıkıyor. Önemli değil. Yani bir şekilde hep bütün yollar Birisi Antalya güzel, çıkıyor. birisi çirkin mi o yolların? Evet, Mesafe birisi. de neredeyse aynı. Yani işte aynı götür ama Burdur yolu tercih edilir. Bak bunlar da e, Bildiğim gereksiz bilgiler. Yazık bütün hafta sonu başka bir şey de Ben o bölgeye geldiğimde de yazı tura Şöyle oldum oraya gelince de hangisinden gidebilirim, hangisinden diye. Ee, neyse ikinci geri zekalı üstten yapmadım ee, ama... Keşke seslerini çıkartmasaydım Faiz. İşte, benim günlerim Bence, buydu. Yani Pelin'in e, böyle şüphelenmiş ifadelerine de güzel cevap verirdin. Burda ya bütün yollar değişti bütün yollar, şeyler a, Tabii canım falan. bir ara şeydim yani. Buraya şehir kurmuşlar yani. Vardı. bir benzincide sorduğum şey vardı. Benzinciye yine girerek sordum. Bir sor sor ısrarlarına dayanamayarak. Şöyle dedim. Kardeş, Antalya'ya gidiyorum da. Adam şöyle bir acıyarak baktı. Sadece boşu. Niye buradan işte. gitmeye çalışıyorsunuz? Buradan şimdi. gidemem." dedi. Nasıl ya? Eski şehir içinden gidemez miyim? Böyle yaptı. Kafasını o sallarken ki bana o acıyan Hakikaten bir çocuğa baktı. Yavrum dedi, bu dedi, senin dedi, baban dedi. Utanma dedi, dik dur dedi. Çocuk bile dikeldi orada. Bu rezaletten sonra kaç kilometreniz vardı Fahir beraber? Bu rezaletin üstüne bir 500 daha gittik tabii canım. Temiz. Konuşuldu mu? Konuşulmadı. <gülüyor> Konuşulmadı değil mi? Şey. Yok <gülüyor> yok yo, ben zaten. Şey Pelin noktadan... yolcu o kalabalık şey yapmadım. Yok ben bana şeyde müdahale et Yeter artık kendine küfretmeyi kesersen. Çünkü huzur... çocuk, duyuyor. çocuk duyuyor. Çocuk da yani, bu kadar şeyi işitmesin diye. Benim maceram bu kadardı ama ülke gündemi bakıyorum. Yani bir insanın kaç yılda bir başına gelecek bir hadise başıma geliyor. da tadıyla anlatamıyorum valla. Şu anda şey diyorlar yani radyo otuda modern sabahlarda gündemi sulandırmak için hikayeler uyduruyorlar, uyduruyorlar Hiç kimse Antalya'ya giderken Eskişehir'e gidemez. Yalan, yalan şey diyorlar. Yalan diyorlar. Alakası yok diyorlar. Ben bunun tamamen bir zaten şey olduğunu ben de yalanlayacağım. Ben de. Böyle şey olsa yalanlayacağım. Senin gündem değiştirmek Toplo için. Toplu diyeceğim ya. Bence de öyle de ya. ya tek, ne alakası e, var deseydin. Ne o, alakası var? Ya. Montaj tabelaları monte etmişler Zaman. buraya. Anında Sevim. ben Eskişehir'e de gitmişliğim var. Onlar tam an için zaman içerisinde bir yolculuk haline getirilmiş. Alakası yok. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. gitti. Nasıl alışmışım? Valla işte. Hallettim halletmedim işleri acaba çok insan merak ediyor. Valla ben aramak istiyorum ama ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bu adam bu kadar kafasının durgun olduğunu ya. Ya durgun. Yani aslında o kadar da durgun değildir de. Herhalde şok. O peynirler çok geldiği için onun şokuyla mı şeyde, bir duranlık geldi herhalde diye. peynirlere hiç bozulmayacağını böyle düzenin varlanıp gideceğini düşündü belagati bağlandı derler ya belagati mi bağlandı acaba oğlanın öyle bir şey oldu hakikaten bir düğme yani kaçtı ama kaçıp da öbür taraftan e, tamam mı ne oldu gitti. yani onu bilemeyeceğiz de arasak mı aramasak mı biz de hep kararsız kaldık Şimdi bazılarını duyar gibiyim, arayın arayın diyorlar. Bazıları, yo aramayın diyorlar. Şey rahatlığı da var yani o sırada bir yayında olduğumuzdan. Hani konuşma öyle bir konuşma gerçek olsaydı yayındaydık biz o sırada diyerek zaten şey yaparız hemen. Sıyrılırız canım. Yani onu sıyrılmayacak bir şey yok. Yani şimdi de tabii böyle bir gündem varken de başka insan ne konuşur bilmiyorum zaten. Valla bundan... bilmiyorum şey ne derler e, dün haber kanalları nasıl yaptılarsa biz de öyle yapacağız. Ya haber kanalı. Nasıl hiçbir şey yokmuş gibi yaptı. Hatta ben Ahmet Hakan'ın şey programı vardı ya. Ne? Yani e, ustalara saygı kuşağı gibi bir şey yaptı. Sen olsaydın hepsini tanırdın. Ben sadece Esat Kıratlı oldum tanıyordum da. Böyle bir şey eski. Eski siyasi Hep ne? aynı şeyler konuşuluyor ya son zamanlarda. Aha, aha, aha. Yani hep yeni yeni bombalar patlıyor da aynı şeyin içinde ne derler? E, çerçevenin içinde. Yolsuzluklar işte paralel devlet dinlediler falan filan. Dön dolaş aynı şey konuşuluyor. Herhalde Ahmet Hakan da de şey dedi. Hep aynı adamlar geliyor. Bir kanalda çıkıyor öbür kanalda. Şöyle eski dedelerden toplayalım falan. Biraz ne? da nostaljik bir havayla mı yapalım dedi eski politikacılar vardı. Ay ne güzelmiş. Ne aynı güzelmiş. konular konuşuldu gene. Bizde mi acaba şey? Şeyleri... Ama Esat Kraltlıoğlu'nun saçlarını Ne yapmış? Valla ben o modeli bilmiyorum ama e Hala aynı model devam ediyor mu? Krepe mi denir ona? Krepe. Yani eskiden şeydi ya yapışıktı ya. Hı hı. Yapışık şimdi, da değildi biraz havalıydı da şimdi daha da mı havalandırmış? Yerin kapatıyor yani sağdan sola doğru şey yapılmış hı hı. ama onlar böyle e sanki çok saçlı varmış gibi bir görüntü. Yani bayağı olduğundan kalabalık gözüküyor diyebilir miyiz? Öyleydi valla. Ya güzel krepe Sonra yani. onların konuştukları bana şey gibi ya dedeler falan gibi geldi. Abi olur mu öyle Onu şey kabattım. ya? kapattım. Sonra dedim biraz şey yapalım. Ee, dizi seyredelim. Homeland seyrettik. Baby TV izliyormuş gibi. Güya oraya entrika yazmış. Ne entrika şey yazmış? Ya. Yani ya falan. Senin gibi. kalemin fena değildi. Senin böyle bir şeyler yazıyor olman lazım ama. Hakikaten çok. ya Şimdi ülkemizde bir senarist patlaması... Ee, şey yapabilir yani dünyanın en fantastik e, dizileri bile ki bir sürü fantastik dizi seviyorum Game of Thrones falan bayağı zayıf kaldı. Yani hikaye olarak zaten hep zayıf da ben e, dün akşam Başbakan'la Bilal Erdoğan arasında olduğu iddia edilen konuşmanın metnini yazan çünkü montaj olduğu ve asosiyet evet. olduğu söylendiği Nasıl, için. Nasıl ya böyle bir dizi hiç işte. görmedi insan. Niye bu dizilerimizde yazmıyor bu adamlar? Görüyoruz saçma sapan diyaloglar. Bu kadar böyle bir e, gerçekten daha gerçek, gerçeküstü olduğu Her kadar gerçekliğini mi? vurgulayan bir şey ben hayatımda görmedim. Ya insan. Bunu yazan adam insan olamaz. olamaz. Aynen ben de dedim yani insan zekasının niye işte, bu kalemden bizi mahrum ediyor da böyle? E, montaj işleri harcıyor Bunu bazıları şey, diye, diyor şey diyor ya işte sözün bittiği yer diye gerçekten sözün bitip ya, yani insanlık e, şey tarihinde insanlık tarihinde şurada baksan 15 bin kaç yıl yok temiz ya o kadar 10 binde sen yani tamam, temiz 10 bin yıllık insanlık tarihinde ne tür yazıtlar vardır bak Orhun yazıtları vardır, destanlar de, vardır. De, hadi hadi diyelim, de, bin tamam. tamam güzel da, hatırın mi? için 20 bin olsun. Ne olacak? 10 bin mı olur. 10 bin benden, 10 bin senden. Biz, bir 10 bin bir daha bulduk. bir <gülüyor> 10 bin sene kaldı. Evet. Ne olacak yani? O kadar yazıtlar bulundu, o kadar şeyler çıktı falanlar filanlar. Yani şu insanın hayrete düştüğü şey, işte bu bu son nasıl böyle var olduğu iddia edilen o tapelerdeki konuşmalardaki e, metinlerin dökümü gibi. Ben hiçbir şeyle karşılaşıldığını yok, düşünmüyorum. Yok. Yani, yok yani. Hakikaten artık yani bunu zaten e, nasıl bir e, zihnin nasıl bir zekanın e, yazdığı belli. Yani bu çünkü bu böyle bir şey olma ihtimalini ben. Vallahi hakikaten bizi bu, bu kalemden mahrum etmesinler. Bence bir özel izin çıkarılsın. Tamam evet bir komplo. Komplo veya komple. Komple. Hangisini komple. tercih ederlerse. Montaj falan fıstık. Ama bunu yazan kalem çok değerli bu şeyi affediyoruz ama sanatına devam etsin lütfen onu dizilerde görelim Tabii canım, filmlerde onun bir, görelim o şey, aynı zamanda montajlayanları da lütfen Hollywood'da görelim yani böyle bir, bu böyle bir ses dalıntıda montajlar var, var nasıl yani. senaryoya veriliyor Oscar alamadık alamadık ben sana söyleyeyim Direkt yani o konuda da biliyorsunuz bir sürü Oscar veriliyor ses efekt işte. en... bilmem ne bir şeyler veriliyor sese bunu yapan görüntüye neler neler, neler yapmaz, yapar ses yani en zoru en zoru göründük bilekiz en kolayı en kolayı yani sese bunu yapan sana bana neler neler yapmaz yani ben bu güç karşısında bu beyin karşısında ben sadece saygı duyarım saygı korkuyla karışık Hatacak bir saygı bir şey duyarım yani. ve yani hep e, şey, temkinli davranmak istemişti böyle değerler her zaman çıkmıyor yani bunlar hani nasıl ki üstünüzde bir Einstein kaçılı bir çıkıyor yani şimdi bu e, şeylerin iddia edilen konuşmalar gerçek çıkarsa çok üzücü ülkemiz için. Çok sarsıcı bir şey. Tabii. Ama montaj olduğu doğru çıkarsa sevineceğiz. Yani çok çok yetenekli metin yazarları, çok yetenekli kurgucular... ...Türkiye'nin şahlandığının en net göstergesi gibi bir şey çıkacak ortaya. Yani ben sana söyleyeyim. Dünya sinema söktörü eğer hani Hollywood, Bollywood vesaire gibi e, şeyler... E iki uç var zaten. uç varsa ben sana söyleyeyim yepyeni bir uç değil baş. Yeşilçam bence hazır olsunlar. Yepyeni bir anlayışla. Gümbür gümbür geliniyor. Gümbür, gümbür geliniyor ya yani. bunun böyle bir şey yok yani bu bu dünyada. Zaten bir süre sonra oyunculuk falan da kalmayacak her şey. Hani biliyorsun bu e, bilgisayarda artık e, canlandırılıyor. Tabii ki canlandırılıyor. E, ses teknolojisi de bu haldeye kuruldu. Ben sana söyleyeyim hazır. Her şey hazır yani. Her şey ayarlandı. ...vallahi inanılmaz, inanılmaz muhteşem. Bekliyorum yani hiç bu kadar hani böyle işte yeni teknolojiler akıllı telefonların bir üst modeli çıkar böyle heyecanla beklersin işte ne var ne özellik koydular ne yaptılar şey, diye. Yüzyıl sonrasında yaşıyoruz şu anda. Valla temiz yüzyıl yaşıyoruz ya. Yani temiz yüzyıl yaşıyoruz inşallah tabi e, ağzımdan çıktı inşallah bir yüzyıl e, şey yaparız. Daha neler göreceğiz yani ben çok canım, yani. merak, heyecan. Ses montajlı bu kadar ilerlendiyse tıpta coşulmuştur. Yani bize söylemiyorlardı. Kesin söyleyeyim. ben sana söyleyeyim. Herkes Kesin organ ürettiler. Yaşına 200 eklesin. Temiz ya yani rahat Durumuna olur. göre 100 olur. Vallahi billahi ucuzlayacak da diyorlar. Tabii tabii. Organlar da ucuzlayacak. Böyle bir sürü şeye çare bulunduğunu ben duydum artık Hı. yani. Büyük marketlerden alınacak. Rahatlıkla ve küçük bir şey parasıyla teknik bir şey ne derler ona yetkili Montaj evet, Montaj ne? O ok kelimeyi kullanmak da istemiyorum. Evet, evet yetkili servisler ne yaparlar? Mesela montaj, montaj yaparlar. Çok güzel günümüze uygun bir şarkımız olsaydı keşke. E, şantaj 2000, montaj şantaj, küçük ceylan mı? Küçük ceylanın şantaj montajı vardı ama. Ya bin defa söyledim çocuklara şunu yükleyin diye. Yüklemediler bak günü geldiğinde elimize çıkıp gelecekti işte. Şimdi hep derler ya bu yani ben diyorum daha çok. Türkiye'de bütün şarkılar aşkla ilgili. Hı hı. Halbuki yani böyle e, rock dünyası resmen Ozan gibi hayatın her anlığıyla ilgili şarkılar yazmışlar. Ama düşünüyorum o kadar şarkı arasında bir tane Ceylan'ın şantaj montaj şarkısı gibi şarkı yok. Yok. vallahi yok. Arama, boş yere, boş yere zihninizi kurcalamayın. Ortalığı dağıtmayın. E, güzel bir şekilde. E, ne, ne vereceksin onun yerine? Eritmeli sıfırlamalı şarkı düşünüyorum. Onlar da gelmiyor aklıma. En güzeli John Lennon'la biraz neşemizi bulalım. Ya yani ne yapacağız? Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Modern sabahlar. birlikte gündeme bakmaya devam ediyoruz. Şarkının çok güzel yerinde müdahale ettim yoksa biraz daha dinlemek zorunda kalacaktık. Wow. Yumi et Six'e. Biz ne oldu? Yaşlandık mı? Yeni şarkıları hiç beğenmemek başka bir şeyin göstergesi olmaz. Ya olamaz. çok bağırıyorlar, çok var. Bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani çok baran tabii ki güzel şarkılar da var da Ne bileyim böyle bir yavan geldi Bugün böyle bir daha böyle, Belki de bizim psikolojimiz uygun değil Daha bizim psikolojimize uygun şarkılar vermeleri gerekiyordu Onlar gelmeyince Herhalde tamam tam, tam istediğimiz şeyi elde edemedik Yani verimi elde edemedik Dadalamadık hmm. Dadalamadık dadalamadık. Neden bahsedelim Ege? Şöyle, şöyle bir genel olarak bakın Biraz azıcık magazin gündeminden falan e, bakalım. Neden bahsetsek zaten e, boş bir şeyden bahsetmiş olacağız. O yüzden rahatız yani. Ya evet o yüzden e, rahat rahat istediğimiz Aslında gibi. faydalı bir şey yapsak böyle yani elinde de hazır yoktur ama vitaminlerden ha. Minerallardan bahsetsek Vitaminler, mineraller, zihne iyi gelen mineral Dur bakayım ya olmaz olur mu? Onlar çok Hayır, önemli şeyler Her gün gazetede, Her da, gün bugün... gazetede şey çıkıyordu işte Bunları muhakkak yiyin tüketin Esas sağlığınız falan diye Allah Allah bugün bütün sanki Özellikle gazeteler bir araya gelmiş Özellikle şey yapmışlar gibi Bakayım Zihin geliştirici B12 vitamini Yok o değil Bücür kahvaltıda yakalandı. Yok bu değil. Becelir. Bücür de ya yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam hakikaten böyle Bücür dediğimizde şunu söyleyeyim. Meksika'da e, bir uyuşturucu baronu, mafyası ya da neyse. Baronu. Aha. Evet 13 yıl önce hapisten ha, dün karşı. konuştuk biz onu. Ha tamam işte. Bu adamın adının Bücür denmesi onu da konuştuk. Yani tamam yani demek ki aynı. <gülüyor> Göbekten bağlanıyoruz. Konuştunuz. Hangi Güzel. gazete bugün yazmış onu? Bizim konuştuklarımız üstüne yazmış demek ki. Kesinlikle. Bence o zaman sizde dinleniyor olabilir misiniz? Ege Bey. Biz dün listede baktık yoktuk. Yok muydunuz? Hı -hı. Son açıklanan liste var taze. Refresh etmen gerekiyordu. Yani 3000'lik listede aradık. Sonra 7000'likte e, kimse... binlikte... bozulmasın. Diğer ilave kontenşanlı belki siz de... Bir şey soracağım. Sen atıyorsan. üniversite sınavında kaç, ilk kaça girdin? Yani nasıl diyeyim öyle bir korkunç bir şeyim yoktu. Başarım yoktu. Yani %2'ye falan girmedin mi? %1'in içindeydim e de. bir sen 1 milyon kişi girse ilk 10.000'de sayılırsın. Evet doğru. Yani sen üniversite sınavında ilk bu... 10 bine girmiş adamsın. Şu, Şu 7 bin kişilik dinleme listesine giremiyorsan Öyle burada demek şey, ki evet. yani senin demek ki bir şeyin var ya. Demek ki boş konuşmuşum. Belki dinlendiysem de 2 dakika dinlediler ne olduğunu anladılar. Hmm. Olimpiyatlar kapandı. Olimpiyatların galibi de Rusya oldu. B bari olimpiyatlardan konuşalım. Yani toplamda falan ben rakamlar toplayacağım. Burada güzel hem zihin e şeyi de olur. Aritmetiğimizi biraz daha geliştiririz. Toplama çıkarma falan filan. Soçi e i̇şte kış... umrumuzda olmadı ya bu olimpiyatlar. Şimdi... Türkiye olimpiyatları da başka türlü konuştu. Buz patenini verecek mi? vermeyecek yani. mi diye konuşuyor. veriyorlar falan filan. Biraz verdi. Biraz geldi gitti diye. E espriler şakalar yaptılar. E kapanış töreni sırasında. Ee, son bir halkayı şey yapmadılar böyle bir araya geldiler. Açılış töreninde de galiba şey olmuş da falan da 5 halka ya bu. Hı hı. Halkalardan biri yanmamış da bir şey mi olmuş falan filan. ona göndermiş. Şimdi insanlı halkalar yapıyorlardı. Orada aynı şeyi bu sefer canlandırması. İnsanlı halka yapıp yakıyorlar mı insanlı? İnsanlı halka yapıp onları ateşe veriyorlar. Ama tabii en ki yani her şey olimpiyat ruhunun daha canlı kalması için e, Rusya en fazla madalya alan ülke oldu. Neden acaba? Ee, Rusya'nın yani ev sahibi. Bütün oyları gibi. kendilerine verdi. Tabii ki. Hep birbirlerine veriyorlar madalyaları. Ondan sonra en çok e, madalya Rusya aldı. Sonra Norveç. E, Norveç'e bakıyoruz. 11 altın. 5 gümüş daha kaç etti? 16 madalya. Brown, da var. 10 daha. 26-30. 26. Çok güzel. Amerika 9-7-12 totalde kaç eder? 9-7-12. Hızlı biraz 16-28 mi etti? Hızlı öyle böyle sorulu cevap verme. Hollanda'ya geçiyorum. 8-7-9 e, Amerika daha çok almış. 8-7-9 8-7-9 24 etti. Yani çok alması önemli değil. Altının ağırlığı altını, bu altını, kat, tabii, tabii. ne derler? Katsayıları mı değişiyor? Katsayıları değişiyor. Katsayı çünkü okul birincisi gibi düşün. Altın 3 ile çarpılıyor. Gümüş 2 ile e, bronz 1 ile ile çarpılıyor. Hatta bronz 0,75 ile çarpılıyor ki düşürüyor seni. Daha da düşürüyor. Senin hayatında Hı. hiç bronz bir şeyin olduğunu şey, Evet onu soracağım bronz bir şeyim oldu mu? Bir kalkan vardı evde. Hı -hı. Ta bizim dedelerden ben kalkanla. de bir miğferim mifer, vardı yani bronz nerede mi? kullanılıyor artık ya? bronz daha çok bronz çağından sonra <gülüyor> baya bir modası geçtik yani bir de çağ, mesela altının çağı olmadı gümüşün çağı olmadı, bronzun çağı oldu e tabi yani bronzun bir çağı oldu, bronz çağından sonra, çağı, bronze çağı, bronze sonra tunç çağı, bronz çağı bronz sonra bir... Tunç, bronz aynı çağı mı? hayır canım, tunç dediğimiz o zaman benim bronz çağı dediğim tunç bir dakika, tunç ee, bir dakika neyle neyi karıştırıyorsun Tunç ya? hele hiçbir şey mi oldu ben Tunç bir şey de görmemiş olabilirim. bir şey söyleyeceğim bizim evde bir Havan var o Havan ee, o Havan Tunç olabilir mi ya bişey söyleyeceğim. Bir ya. ya bizim malzeme mühendisi arkadaşımızın bugün tam, yanımızda. Tabii ya en kritikünde 40 yılın başı Nasıl bilman? ayarlıyor bu işleri ya? Vallahi billahi ya. Gerçi bir bunu şey... da bilmeyeceğini de biliyoruz da genelde Dur bir dakika. Neyle neydi? Bir uzak. şeyle, çinkoyla bakırı karıştıracağı mı? Ee, kalayla bakır yok bir dakika. Sen tunç elde edilmesi kalayla için. Kalayla bakır kalayla, ne güzel kalayla. O dönenin <gülüyor> kalayla. çağıydı o. Ee, bir şeyle bakırı karıştırdılar, tunç elde ettiler. İşte dedim ya ile bakırı karıştırdım. Çinko değil canım çinko. Çekomastik yapmışlar. Ne Baktım demek ki? Bir dakika. Ne Bir şeyle bir şey. Baksana. <gülüyor> ne ilk sevgi Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Malzeme mühendisi olmasında da gerek yok. Biraz Biraz i̇lk okul öğrencisi var. de olabilir. Bu konuyu taze. Şey. Bir dakika. Bu bakırla bakırla ee, Demir mi karıştırdın aracığım? Bakırla demir karışır mı ya? Karışmaz. Sapla samanı birbirine karıştırmakla eşdeğer bence demirle bakırı birbirine karıştırmak. Ya galiba... Tunç... Şimdi taş devre. Tamam. Yontma taş. Yontma Bak, taş. ondan sonra üstüne bir cila. Yontma cila. Cilalı taş. Ondan sonra Aa. tunç mu geliyor? Ondan sonra... Bronz çağır diye bir şey yok mu ya? Ya yıllarca gözümüzün önünde durdu o tarih şeridi. Acaba ondan... bronzla tunç aynı mı? Ben ona da takıldım. Bronze... Şimdi madenin konusuna çok harfi mi? Yöresel mi diyeceksen? biz buna bronz ederiz. Yani bronz evrensel ismi. Hı? Yani, İngilizcesi bronz, Türkçesi tunç bilmiyorum ki ya Onu bilmiyorum tam olarak Ama yani. ben ağzımı doldura doldura tunç devri dediğimi de hatırlamıyorum Yani bronz sanki bronz Biraz bronz Ya yok bu sevgili dinleyiciler birisi biraz... Çünkü bu sohbet böyle devam eder gibi geliyor Biliyorlardır da belki de Bilmiyorlardır o da var yani. Bir de benim stüdyodaki bilgisayar tersimde Oktay'ın portatif bilgisayarı, bilgisayarı vardı Ben de telefonu nereye koydum ondan da bakamıyorum Yani bu soru böyle kapanacaksa yani e, niye bu bronzu bu kadar şey yaptık? Demek ki eskiden bir, bir yaramız mı var? Ona sembolik olarak o hani e, hiçbir bronz bir şey değil. Bronz bile parlak bir şey mi acaba? Bronz bir şamdan. Yok o da olmaz. Gümüş şamdan olur. Şamdanı da gümüşden olur. madalya olsun diye de bir maden çıkarılmaz ya. Yani eskiden de herhalde bir şeylerde kullanıyorlardı bunlarda Çatal bıçak mı yapıyorlardı ne yapıyorlardı bilmiyorum ki annemin bronzlarını. Bronzda ne yapılır onu bilmiyorum. Temizlebilirim. Broş olsa hadi gene anlayacağım. Yani, Mesela hoş bir broş. Bronz malay yerine birisine broş takılabilir. Hiç mühendis yok demek ki. Bronz bir şeyle bir şeyin karışmasıydı ya da tunç. Hı, geldi telefonlar. vallahi sevindim yani. Yoksa... Yoksa çok... Bo boş mutluyum. konuşmadan ölecektik. Günaydın efendim. kimle görüşüyoruz? Günaydın Recep Yılmaz. Merhabalar Recep Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. A tunç... Demirle bakırın karışımından elde ediyoruz. Demirle bakırı Heh. mı karıştırıyoruz ya? Biz de sapla samanı tamam, birbirine karıştırmayalım diye şey yapmıyorduk. Demirle bakırı karıştırıyoruz. tarih şeridine çok iyi bakmışım demek ki. Vallahi bravo. Şimdi ne ilk önce yontma, cilalı taş. Ondan sonra o, demir bakır orasına, karışıyor. Demir bakır mı? Yok ben bir tek Tunç devrine baktım. Önlerine yapılamıyorum. Demir Peki, bak bronz, bronz devri ne? var mı? Var bronz devri var. Bronzla neyi karıştırıyoruz bronzu? Bronz, bronz tek başına zaten... mı? Ye Yekten bronz mu? Muhtemelen o inanın bilmiyorum ya. <gülüyor> tunç devrinden sonra bir de Sen bronz devrim mi var? Emin olamıştım için. Eee taş devri herhalde o yani Cilalı Taş Devrini komple kapsıyor diye tahmin ediyorum. Tamam taşta zaten olur. sıkıntımız yok. Cilalı, Sıkıntı. sıy yolması var. Evet, e, tunç devri Bakır devri tam bronz devri. Cem Bey söz gibi oldu hiç de Değil yapmamışsınız de. vallahi bir... ya dün ben geceden sonra ülkece nek bir şey kaybettik bu. vallahi şeyimizi kaybettik ya ülkece ülke bir 10-15 IQ gitti vallahi ben bizim <gülüyor> diplomaları geri alacaklar ya yemin ediyorum Tunç. alacaklar Tunç bronz ve bakır devri var diye düşünüyorum ha, öyle diyorsun. mi Tunç. Hayır, hayır böyle böyle, böyle. Evet. ha sonra demir taş devrinden sonra demir çağına giriliyor Tunç bronz ve bakır diye mi gidiyor Hakikaten yok olmaz hemen. Bakırla başlaması lazım. Şimdi demirleşimlerin olması lazım. Bence, de. Bence de. önden birer tek Ay. şat almışlar. Birer şat, birer şat bronz şey almışlar, bakır almışlar. Evet, o akıllanınca gelecek, Üstüne kokteyli olarak de... bronz çakmışlar, doğru. Evet, evet. Peki Recep Bey çok tamam, teşekkür ederiz. ederim Recep Bey size davetiye verelim mi? Wintersteel evet. filme gitmek ister misiniz Radyo Türk özel gösterimi? Ee, hangi film pardon? Gelmedi ya daha o yüzden. Herkeslerden önce seyretmek ister misiniz? Yoksa bana olur, ne? Olur, olur, tamam o zaman sizi <gülüyor> 26 Şubat Çarşamba günü sinemaximumcapya gönderiyoruz radyo türünün özel gösteriminde herkeslerden önce izleyebilirsiniz. Recep filmi. Bey, soyadınız ne? Yılmaz. Yılmaz, değil mi? Recep Yılmaz. Arıtılar evet, evet. için bizi tekrar arayabilirsiniz saat 11'den sonra. Çok teşekkür ediyoruz Recep tamam. Bey. Görüşmek evet, üzere. kalın tamam. Ben Recep Bey'in tabii kuşkular uyandıran evet. bir açıklama oldu. Tabii ki ya kafalardaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Kimin Bence... açıklamasını tam doğru kabul edeceğiz? Her ya, herhalde böyle tarihte şöyle bir şey var yalan mı? Yalan da söylese tıkanmadan tak tak tak, tak, tak söylerse yani. de söylerse gayet inandırıcı olabilir. Günaydın efendim. Yok. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Ee, Valla ben daha doyurucu bir açıklama yapacağım herhalde. Doyurun biz buyurun. <gülüyor> Zira edin. sözlükten baktım. Neyse. Sözlükten mi? Yani. Evet. Söz ha eks sözlükten baktınız normal sözlükten baktınız. Düz sözlükten. Düz, Düz. sözlük. Buyurun <gülüyor> <Evet>. efendim dinliyoruz. <gülüyor> Tarihi sözlükten çalışanların programında Evet. Vallahi tarihe çalışmadım da bronz sunç olayını bitirdim yani. Heh. Ha, bitirdiniz. Buyurun. Bizde evet. de bitirin de bir rahat ayıralım hep beraber. Evet. Ya, yani ben. sunç bronzun Türkçesiymiş. Heh. İşte netleşti. Neyse, neyse nasıl evet. Türkçesiymiş ya. Bana da çok mantıklı geliyordu. Öyle Kendisi... bir şüpem vardı. Hmm, Bakır peki. ve kalay karışımıymış. Ha, anladım. Demir yok işin içinde. Bakırla kalay mı? Demir diyor bak hiç ben de saptasam. E, demir ama bir şeyle karışsa zaten olsa olsa çelik olmaz mı? Evet yani demir... kırdınız. bak size... çok kendinizden emin başladınız ama olsa olsa dediğiniz anda <gülüyor> sallanmalar başladı yani yok yani hani demir borla karışır çelik olur demir magnezyumla karışır çelik olur belki de kalayla karışmıyordur yani siz her şeyle karıştırıp çelik yaptınız bu arada son, son, o, çırpınış, son, son, son çırpınışta bir de o oldu yani iyice açık veriyorsunuz. bir de borla karıştırdınız iyi oldu ya çünkü bor çok kıymetli bor ben... cennet onu araya koysanız belki Niye Karışmaz mı diyorsunuz? Yok karışır canım. Siz karıştırıyorsunuz. Yani su, sulu kuru karıştırıp aynen. Ama yani Burak Bey hakikaten şey bile ufuk açıcıydı. Tunçla bronzun aynı şey olduğu. Size de davetiye evet. verelim Burak Bey. Soyluğunuzu alabilir yok. miyiz? Güreşçi. Burak Güreşçi. Tebrik evet. ediyoruz. 26 Şubat Çarşamba. Radyo Türensi'ne Maksimum Cepa'daki özel gösterimine Winter ile kış basalına davetiyeler kazandınız. Hay Allah. İki tam maç gününe denk geliyormuş ama. Aa artık. doğru. Gatı evet, evet. sayı maçı var değil mi? Hay Allah onu şey yapalım geri alalım sizden biz. Yok almayın. Alalım alalım. Siz <gülüyor> maçı seyredin canım. Olur mu öyle şey? Şimdi belki sizin belki bir arkadaşım... maç keyfiniz var. Belki bir arkadaşın sebefindir ya. Vallahi hakikaten işte fedakarlık bu. Bir arkadaşın sebefindir. Ne olsun. Karşılıklı yani ne dersler verdiniz bize arka arkaya yani. hem maden mühendisi hem de insan ilişkileri konusunda bir meşale oldunuz bizim için. Benim Çok abim maden mühendisi aslında onu arayıp size arasam daha iyi de bilgi verirdim yani. Ya, keşke öyle yapsaydınız ya. <gülüyor> <Hiç böyle gülüyor> Şimdi havana... bir arayın <gülüyor> abi magnezyumla karışır mı borla karışır mı diye bir sorun istersin. <gülüyor> tamam bir sorayım Çok sağ olun efendim görüşmek üzere. Görüşürüz iyi günler. İnsan böyle Bu samimi... da şey gibi ya şarap et uyumu gibi. Efendim neyle ne iyi gider. Demirle mesela bor iyi gider. Magnezyum yani bazıları sever ama biraz daha zordur. Yani şu şey kısmına kadar sohbetimizi orada kesseydik. İlk başta çok iyiydi. Tunçla yani. bronz bir, Aynı bir aynısı abi. da kesseydik. Ben ona inanmış olacaktım da en son magnezyumla gene bilgiler bir şey oldu. Dur bakalım. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar Hilal ben. Hanımefendi hoş geldiniz. Bu maden konusunu e, bence bir kadından dinlemek en doğrusu olacak. Madene kadan evet. Değerli metal. Evet. Başlıyorum. Tarih öncesi çağlar iki ayrılır. Taş devri ve maden devri. Evet. devri. Hah, maden devri. Evet. Temelden giriniz. Kabataş, yoğun taş, cilalı taş. Onları söylediniz zaten. Kabataş dediniz ha. Kabataş oradan <gülüyor> mı geliyor? Tabii. Kabataş ilk çağ. İlk çağ. Ha, ilk... Bulduğu taşla iş yapıyor. Yani, Ondan sonra. Yani bu tarih öncesi çağlarız gitti. <gülüyor> Tamam evet çok güzel sonra tamam. geldik maden sonra çağına Sonra maden devrine geliyoruz evet maden devrine geldiğimizde ilk önce bakırı buluyorlar hı hı. Bakır devri oluyor bakırla kalayı karıştırıyorlar tunç devri yani pasirin deyimiyle bronz devri hı hı. Aynı şey Aynı şey miymiş o? Evet aynı şey bronz Bu... Peki, Peki yani benim bir evde bronz. bir tane havan var o tunç olabilir mi? Valla benim bir tane yüzüğüm var Yeni aldım aleyansım tunç yani ...sizinkide olabilir o yüzden diye düşünüyorum. Ya o kadar değil, insanlık tarihinde bir şey yapmış olmayız değil mi? Yuh falan demezlerdim. Yani Böyle çok <gülüyor> demode bir şey değil yani. <gülüyor> ben Bakır'la karay karıştırılmıştır dedim. Sen düğümleri çar falan diye şey yaptın. Yo ben de dedim güzel gider dedim. Bakır'la Kala iyi gider abi. Yakışın abi evet, gider bence abi. De bakır falan iyi gider. Zaten Tunç'tan sonra demire geçiyorlar. Yani hani Tunç'un bakırla demir karışımı olması imkansız. Bir şey sorabilir miyim? Yani tabii bütün insanlık tarihinin sorularını size soracak dedim de. Yani bu <gülüyor> randıman alamadıkları için mi? Tunç çok güzel iyi gidiyoruz. Bak havan var hala kullanıyoruz. Bizim de o bayağı aile yadigar yani 50 yıllık falan bir havan. O Ese kadar gidiyorsa narda kırılıyor falan. O yüzden demire geçiyor. Fırınlar biraz seyidir de demiri işleyemiyorlardır. Ha, işleyemiyoruz biz demiş. Bakır yumuşak ya kolay. Aha, Peki kalay nedir? Yani biz bakırı kalaylamak diye biliyoruz sadece. <gülüyor> Aynen ben de o kadar biliyorum. Ona çalışmadım. Bakırı bir de bakır çalayı diye bir şey mi vardı bakırdan zehirlenme? Zehirlen. Bakır derler evet böyle hani Yani o zaman şey. kalaylamak dediğimiz şey bakırla kalayı karıştırmak ve tunca diğer bir de işte bronza dönüştürmek mi oluyor? Şimdi siz de çok güzel başlamıştınız hanımefendi <gülüyor> yani. tabi hazırlıksız tamam. olmuş olabilirsiniz. Üst üste geldi. Aynen evet çalışmadığım yerlerden sordum bilmiyorum. Ya yok çalışmakla alakası yok. Çok iyisiniz. Okuduğunuzu çok iyi anlamışsınız ama bizde de sorular olunca böyle başka şeye doğru gitti şimdi. Ee, yani o zaman kalaylıyoruz bakırlar kalaylanır değil mi? Yani Tabii tencere... bakır kalaylanınca hala bakır oluyor yani bence Tunç elde etmek için bakırla kalayı bir potada eritmek gerekiyor sanki. Ha Aynı potada eritirsin. Hanımefendi şimdi ben yani. de onu demeye çalışıyordum zaten de kalaylamak dediğimiz şey belki odur. Nedir? Yok o değil ya hiç görmediniz mi? Eskiden hatırlıyorum ben çocukken böyle bakırları bir tane toz gibi bir şey içiyorlar bakırın içine. Onu ha, o böyle ateşte pişiriyorlar gibi. Hani Kalay bu, bu... o. Kalay. Ya kapkalaylamıyor da yama yapıyor vay vay kısmında kaldığım için. Peki. <gülüyor> o zaman size de daveti verelim hanımefendi. İsminizi soyadınızı alalım. Hilal söyler. Hilal söyler. Tebrik ediyoruz Hilal Hanım. 26 Şubat'ta Çok. radyo oturun özel gösterimi. ile davetiyeleriniz var. Tamam. Ayrıntılar için bizi arayabilirsiniz yayından Çok hemen sonra. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Yani kadın eli deyince hemen değil. şey bambaşka Tüm bir Tüm madenler, ot, sert demirler bir anda yimişacık oldu. Yimişacık yimiş oldu, eridi gitti. İyi e yani tam netliğe kavuşmasa da yani. var telefonlar aslında. Al tamam, ver telefon. Çünkü al telefon. Biliyorsun temel madenler ülkemizde en çok konuşulan konu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Efendim Ben Ceren. Ceren hanım hoş geldiniz Zeynüm'üze buyurun efendim. E, Oktay bugün yok sanırım. Oktay gelmedi. Gel. E, dükkanda parmesanları sıfırlasın diye gönderdi konu. <gülüyor> Peki biz onun aynı bölümden mezunuz, benim de üstünden. Aa çok güzel. <gülüyor> Şimdi tam Hanımefendi tam yalnız vardı. şunu şey yapalım Oktay'ın kafası hiç basmıyor hakikaten maden konusuna <gülüyor> Yani biz Boru nasıl yaparız falan diye kaç defa Sorduk ya söylemedi Kendine sakladı o bilgileri Ya o ders boş mu geçmişti falan filan gibi şeyler söyledi Yani çünkü sizin bir dersiniz varmış Neyle ne gider diye böyle bir Güzel de bir İngilizce var Malzeme kapteyle Neydi Peki. o şey malzemenin adı neydi ya Bor mu? Ha, bo ha, neyse tamam çok şey yapmayalım. Sizden biz alalım şu bilgileri de netleşerek e, şimdi, programı kapatamayacağız. Tarih öncesi sonra. çağları esas merak etmişsiniz de ben bronzlu tunçtu diye duyunca dayanamayıp aradım. <gülüyor> evet buyurun efendim. Şimdi, e, şimdi işte siz malzeme değil misiniz? bunları bilmeniz gerek. Bronz nedir? Bronz nedir? Hep karıştırıyorsunuz diye öyle bizi didikledi ki biz ezberledik onu sonunda. Şimdi şöyle bronzun Türkçesi tunç. Doğru tamam. karışımı. Evet. Bir de bras var. Bras mı? Evet, o da pirinç Türkçesi. Haa, hmm. pirinç, pirinç. Bizdeki havan pirinç, tunç değildir değil mi? <gülüyor> pirinçtir değil mi o? Büyük ihtimal pirinçtir. Daha parlak olan değil mi pirinç? Çünkü rengi itibariyle öyle olduğunu pirinç tahmin ediyorum. Pirinç neyle neyi karıştırıyoruz? O da bakır ve e, çinko, zinc. Zinc yani, hmm. zinc. Yani Hı -hı. çinko. Zn, evet. Bu arada kalay e, İngilizcesi tin. Tn. Tnk. Tnk değil mi? T Te iğne teneke içinde kullanılan şey değil mi? Valla teneke dediğiniz şey bir sürü şey olabilir. Hani karşına malzeme mühendisi var. <gülüyor> <bazen>. Tamam. Evet. <gülüyor> Bu şekilde. Biz bunları... Eşim de doktor Cem sizi sık sık arar muhabbet ederdi bir zamanlar. Hatırlar mısınız? Dinliyorum. Niye? Ne oldu? Aramızda biz onu bir şey... Herhalde içini kıydık adamcağızla. İçini kıydık adam, içini kıydık. adam bir rahatsız oldu. Bizden aramaz oldu valla. <gülüyor> Bayrağı e, eşini devretmiş <gülüyor> valla. Yok hala dinliyoruz sizi seviyoruz. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. İster misiniz siz de davetiye? Um, ya yarın akşam konser biletim var. Ama belki başkası gitmek ister. Hani verirseniz bir arkadaşıma verebilirim ancak o şekilde. Bizim de gitmek isteyen yani bir arkadaşımız, arkadaşımız var. var. Madem siz gitmeyeceksiniz biz onu başka yerde değerlendiririz. Peki size Peki. başka... Tarihte başka biletler veriyoruz o zaman. Çok teşekkür Peki. ederiz efendim. Teşekkür Tarih ederim. çağları ve e, şeyler konusunda malzemeler konusunda e, e, aramıştım sizi. Dediğinizde zaten akan sular duracaktır. Biz sizi asla unutmayız. Bu sabahki Peki. çırpınışımıza el uzatarak Adımı son verdim. Adımı da hatırlarsınız belki Ceren. Tabii, Ceren aslan aslan Eşinizin ismini de hatırlıyorum. Ben Cem Bey doktordu kendisi. Evet. Ben evet. bugün geçeceğim dövme yaptıracağım zaten. Ceren... Sırtıma Ceren Cem diye. Ben C.C. diye yaptıracağım. C yaptır Yaptırır. Yaptır <gülüyor> <gülüyor> Peki çok, çok teşekkürler teşekkür efendim. Sağ olun Hoş görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. kalın Ve ne oldu? 9.40 reklamlarını yedik bitirdik. Ondan sonra tarihin Hı. çağları falan filan. İstersen şu Reklamla dinleyelim. veda edelim yani ben sana söyleyeyim sonra vaktimiz kalmıyor zaten. Ayıttır gibi, o kadar günahtır. E o zaman biraz daha konuşalım reklamla veda edelim. <gülüyor> hakikaten dediğim gibi. Biraz daha konuşalım sonra reklamla veda edelim ne demek ya? Radyoculukta biri. Sevgi dinleyiciler O zaman biz reklamı konuşalım. girelim de şimdi. <gülüyor> Öyle veda edelim. Şeye yap yani. <gülüyor> Mükemmel bir gün olacak